Enfal Suresi Necm 465 Sana savaşın bahşişlerinden artı kazançlarından soruyorlar. De ki Enfal yani savaş bahşişleri artı kazançları Allah ve elçisi kamu içindir. Onun için siz müminler iseniz Allah'ın koruması altına girin. Birbirinizle aranızı düzeltin ve de Allah'a ve elçisine itaat edin. Hiç şüphesiz müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman iman açısından güç kazanan ve yalnızca Rablerine sonucu havale eden salatı ikame eden yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan ayakta tutan ve bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte bunlar gerçekten inananların ta kendisidir. Onlara Rableri katında dereceler, bağışlama ve saygın bir rızık vardır. Necm 466 Ve onlar gerçek açığa konduktan sonra sanki göz göre göre Rabbinin seni gerçek ile evinden çıkardığı gibi ki şüphesiz müminlerden bir kesimde kesinlikle hoşlanmıyorlardı, kendileri ölüme sürükleniyormuşlarcasına gerçek hakkında seninle tartışıyorlardı. Ve hani Allah size iki taifeden birinin kesinlikle sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise şanı ve şerefi olmayan şeyin çapulun kendinizin olmasını istiyordunuz. Allah da kelimeleriyle hakkı yerine oturtmak ve suçluların hoşuna gitmese de gerçeği ortaya çıkarmak ve batılı yok etmek için kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin arkasını kesmek, hak dini geliştirmek istiyordu. Hani siz Rabbinizden yardım diliyordunuz da Rabbiniz, Şüphesiz ben işte ardarda arda bin haberci ayetle size yardım ediyorum diye karşılık vermişti. Bunu da Allah sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Ve yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Hani Rabbiniz yine kendi katından bir güven olarak bir uyku sardırıyordu. Sizi kendisiyle temizlemek, kötü niyetli kişinin pisliğini, zararını sizden gidermek, yüreklerinize kuvvet vermek ve ayaklarınızı sağlam durdurmak için gökten üzerinize bir su indiriyordu. Ve hani Rabbin doğal güçleri programlıyordu? Şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydin inanmış kimselere sebat verin. Ben kafirlerin kendimin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kimselerin yüreğine korku salacağım. Hemen boyunların üstüne vurun, onlardan tüm parmak uçlarına, eklemlerine de. İşte kafirlerin... Bu cezalandırılışı Allah'a ve elçisine karşı gelmeleri nedeniyledir. Ve kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse bilsin ki Allah azabı çok çetin olandır. İşte artık bunu tadın. Şüphesiz ki ahirette kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için ateşin azabı da vardır. Necm 467 Ey iman etmiş kimseler, toplu olarak kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerle karşılaştığınız zaman hemen onlara arkalarınızı dönmeyin. Ve böyle bir günde her kim onlara tekrar dönüp çarpışmak için geri çekilmek veya diğer bir safta yeniden mevzilenmek halleri hariç arkasını dönerse kesinlikle Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Ve onun varacağı yer cehennemdir. Orası da ne kötü bir dönüş yeridir. Artık onları siz öldürmediniz. Lakin onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Lakin Allah attı. Ve müminleri bundan güzel bir bela ile belalandırmak, güzelce sınamak içindi. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. İşte şüphesiz Allah, kafirlerin, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin tuzağını zayıflatandır. Fetih istiyorsanız, işte size fetih gelmiştir. Ve eğer son verirseniz, bu da sizin için daha iyidir. Yok, eğer dönerseniz, biz de döneriz. Her ne kadar toplumunuz çok olsa da, size hiçbir şekilde hiçbir zaman yarar sağlamayacak. Ve şüphesiz Allah müminlerle beraberdir. Necm 468 Ey iman etmiş kimseler! Allah'a ve elçisine itaat edin. İşitip dururken ondan yüz çevirmeyin. Vahye kulak asmadıkları halde işittik, vahye kulak verdik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü aklını kullanmayan şu sağırlardır, dilsizlerdir. Ve eğer Allah onlarda hayır olduğunu bilseydi kesinlikle onlara işittirirdi. Ve eğer işittirseydi yine de onlar geri duranların ta kendisi olarak sırt dönerlerdi. Ey iman etmiş kimseler! Elçi sizi size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve elçiye karşılık verin. Ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz kesin kes onun huzurunda toplanacaksınız. Ve sadece sizden kendi benliklerine haksızlık edenlere isabet etmeyen toplumsal ateşlerden korunun ve hiç şüphesiz Allah'ın azabı çetin olan olduğunu bilin. Ve hatırlayın, hani sizler sayıca azdınız, yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız. İnsanların sizi kapıp yakalamasından korkuyordunuz da, Allah kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye barındırmıştı. Sizi yardımıyla güçlendirmişti ve size temiz, hoş şeylerden rızıklar vermişti. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a ve elçiye ihanet etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize de ihanet etmeyin. Şüphesiz mallarınızın ve evlatlarınızın kesinlikle imtihan aracı sizi dinden çıkaracak birer varlık olduğunu ve kesinlikle de Allah katında çok büyük ecir olduğunu bilin. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girerseniz, o size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış verir ve sizden kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah çok büyük armağan sahibidir. Necm 469 Ve hani bir zaman şu kafirler Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan şu kimseler seni tutup bağlamak veya öldürmek, veya sürüp çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Ve onlar tuzak kurarken Allah da cezalandırıyordu. Ve Allah cezalandıranların en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman da işittik. Dilersek bunun gibisini biz de söyleriz. Bu geçmiş toplumların efsanelerinden başka bir şey değildir demişlerdi. Bir vakitte onlar, Ey Allah'ım! Eğer bu senin katından gelmiş bir hakkın, gerçeğin ta kendisi ise hiç durma, üstümüze gökten taşlar yağdır veya bize çok acı veren bir azap ver demişlerdi. Halbuki sen içlerindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma diledikleri sürece de Allah onlara azap edici değildir. Necm 470 Ve onların kendileri mescid-i haramın, yani dokunulmaz kılınmış ilahiyat eğitimi merkezinin ayakta tutan mütevellileri vakıf yöneticileri olmadıkları halde ondan men edip dururlarken Allah'ın kendilerine azap etmemesi için neleri var? Onun ayakta tutan mütevellileri, vakıf yöneticileri sadece Allah'ın koruması altına girmiş kimselerdir. Velakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve onların beytin yani Kabe'nin yanındaki destek vermeleri sadece ıstık çalmak ve el çırpmaktır, bir gösteriştir. Öyleyse küfrettiğinizden Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olduğunuzdan dolayı bu azabı tadınız. Şüphesiz mallarını Allah yolundan alı koymak için harcayan kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini örtmüş olan o kişiler yine onu sarf edeceklerdir. Sonra onlara bir pişmanlık olacak. Sonra da onlar Allah'ın murdarı temizden ayırt etmesi için ve bir de murdar kısmını birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya getirmesi, sonra da topunu birden cehenneme koyması için yenileceklerdir. Ve kafirler... Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişiler cehenneme toplanacaklar. İşte bunlar kayba, zarara uğrayıp acı çeken o kimselerin içinde kalanların ta kendileridir. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselere de de ki, Eğer bu işe son verirlerse daha önce yaptıkları bağışlanacak, yine de dönerlerse, kesinlikle önceki önderli toplumlara uygulanan kurallar devam etmiş olur. Mecm 471 Ve insanları dinden çıkarma faaliyeti kalmayıp, din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Artık vazgeçerlerse bilinsin ki, şüphesiz Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Ve eğer onlar geri dururlarsa, Artık siz şüphesiz Allah'ın yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınız olduğunu bilin. O ne güzel yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın, ne güzel yardımcıdır. Yine biliniz ki eğer siz Allah'a hak ile batılın ayrıldığı o gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği Bedir günü, Kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman etmiş iseniz herhangi bir şeyden ganimet olarak elinize geçirdiğiniz şeyler artık onların beşte biri Allah, elçi, yakınlığı olanlar, yurtlarından çıkarılan fakirler, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar içindir. Ve Allah her şeye güç yetirendir. Hanis siz vadinin yakın bir yamacında idiniz. Onlar da uzak yamacındaydılar. Kervan da sizden daha aşağıdaydı. Şayet onlarla sözleşmiş olsaydınız da buluşma yerinde kesinlikle anlaşmazlık çıkarırdınız. Fakat olması gereken işi Allah'ın gerçekleştirmesi için değişime, yıkıma uğrayan apaçık bir delil gördükten sonra yıkıma uğrasın, Sağ kalanlar da yine apaçık bir delilden sonra yaşasın diye. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Hani o vakitler Allah sana uykunda onları az gösteriyordu? Eğer Allah onları sana çok gösterseydi kesinlikle korkmuştunuz ve savaş konusunda anlaşmazlığa düşmüştünüz. Fakat Allah güvenlik sağladı. Şüphesiz O, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Ve hani olması gereken bir şeyi gerçekleştirmek için onlarla karşılaştığınız vakit, onları sizin gözünüze az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ve bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Necm 472 Ey iman etmiş kimseler! Başarmanız, zafer kazanmanız için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça anın. Yine Allah'a ve O'nun elçisine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız ve gücünüz, canınız gider. Ve sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satarak, ...ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan... ...ve Allah yoluna engel koyan kimseler gibi de olmayın. Ve Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. Necm 473 Hani o münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan... ...zihniyeti bozuk kimseler... ...şu adamları dinleri aldattı dedikleri sırada... ...o kötü niyetli komutan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara, bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım demişti. Sonra da ne zamanki iki topluluk birbirini görür oldu, o iki topuğu üstünde geri döndü ve şüphesiz ben sizden uzam, şüphesiz ben sizin görmediğinizi görmekteyim, şüphesiz ben,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 Ve sen görevli güçlerin, kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak tadın bakalım kızgın ateşin azabını. İşte bu sizin kendi ellerinizde meydana getirdiğiniz şeyler sebebiyledir. Ve şüphesiz Allah kullara hiçbir şekilde haksızlık eden biri değildir diye onları geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırırken bir görseydin. Tıpkı Firavun'un yakınları ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Allah'ın ayetlerini, alametlerini, göstergelerini tanımadılar da Allah kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür. Cezası, sonuçlandırması çok şiddetli olandır. Bu şüphesiz bir toplum, kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın o topluma nimet olarak bağışladığını değiştirici olmayışı ve şüphesiz Allah'ın en iyi işiten, en iyi bilen olması nedeniyledir. Tıpkı Firavun'un yakınları ve onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Rablerinin ayetlerini, alametlerini, göstergelerini yalanladılar. Biz, Onları günahları yüzünden değişime, yıkıma uğrattık. Firavunun yakınlarını suda boğduk. Hepsi de kendi benliklerine haksızlık eden kimseler idiler. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedip de iman etmeyen kimseler, kendileriyle antlaşma yaptığın halde her defasında antlaşmalarını bozan kimselerdir. Onlar, Allah'ın koruması altına girmezler. Necm 474 Artık onları hartte bozuma uğratma işinde yakalarsan, ibret almaları için onlarla birlikte arkalarındaki kişileri dağıt. Eğer bir toplumdan hainlik yapmasından korkarsan, aynı şekilde antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Şüphesiz Allah hain kimseleri sevmez. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler kendilerinin öne geçtiklerini de sanmasınlar. Şüphesiz onlar aciz bırakamazlar. Necm 475 Ve siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve savaş atları hazırlayın ki onlarla Allah'a düşman olanları, kendi düşmanlarınızı, ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz bunlardan aşağı daha başkalarını korkutasınız. Ve Allah yolunda her ne harcarsanız o size eksiksiz ödenir. Ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer onlar barış için yanaşırlarsa sen de barışa yanaş. Ve Allah'a işin sonucunu havale et. Şüphesiz Allah en iyi işitenin en iyi bilenin ta kendisidir. Ve eğer onlar sana hile yapmak isterlerse bilki şüphesiz sana Allah yeter. O seni kendi yardımıyla ve müminlerle güçlendirendir ve müminlerin gönüllerini kaynaştırandır. Sen yeryüzünde ne varsa hepsini topluca harcasaydın yine de onların gönüllerini kaynaştıramazdın. Ama Allah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 Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabreden yirmi kişi olursa iki yüze galip gelirler. Ve eğer sizden yüz olursa şüphesiz bunlar anlayışsız bir toplum olduklarından dolayı kafirlerden Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişilerden bin kişiyi yenerler. Şimdi Allah sizden hafifletti. Ve sizde şüphesiz bir zaaf olduğunu bildi. O halde sizden sabreden yüz kişi olursa iki yüzü yenerler. Ve sizden bin olursa Allah'ın izniyle, bilgisiyle iki bini yenerler. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağır basmadıkça, savaşta kesin ve tam üstünlük sağlamadıkça, kendisi için esirler oluşturması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 kesinlikle aldığınız şeylerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Nebi! Esirlerden elinizde olan kimselere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ve eğer sana hıyanet etmek isterlerse iyi bilsinler ki, bundan önce onlar Allah'a hainlik ettiler de Allah müminlere onlardan fazla imkan verdi. Ve Allah çok iyi bilendir. En iyi yasa koyan, Bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necim 476 Kuşkusuz iman etmiş, yurtlarından göç etmiş, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşan ve barındırıp yardım eden şu kimseler, evet işte bunlar, bazısı bazısının yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakını olanlardır. İnanan ve hicret etmeyen kimselere gelince, hicret edene kadar onlara yakınlık söz konusu değildir. Ve din uğrunda yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir halk zararına olmaksızın onlara yardım etmeniz gerekir. Ve Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler de, ...birbirlerinin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlarıdır. Eğer siz de onu yapmazsanız, müminler olarak birbirinizin belisi... ...yani yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınları olmazsanız... ...yeryüzünde büyük bir kargaşa ve insanları dinden döndürme işleri ortaya çıkar. Ve iman eden, hicret eden ve Allah yolunda var gücüyle gayret eden o kimselerle barındıran ve yardım eden kimseler, işte bunlar gerçek müminlerin ta kendileridir. Bunlar için bir bağışlanma ve saygın bir rızık vardır. Ve bundan sonra inanan ve yurtlarından göç eden ve var gücüyle gayret eden kimseler, artık onlar da sizdendirler. Akraba olanlar da Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir.